Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. deniz Ahmet Taş getiren muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet ediyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum hocam. Hoş buldum. Hocam bugün böyle meşrulaştırmalar başlıklı bir sohbet yapalım diye düşündüm. Malum İslam'dan Hayata Ölçüler başlıklı bir program içindeyiz. İşin merkezinde bir İslam'ı yaşama meselesi var. Her durumda Müslüman, İslam'ı yaşama sorumluluğuyla karşı karşıya. Ama bazı ortamlar var ki, İslam'ı yaşamayı kolaylaştırır. Bazıları da var ki, İslam'ı yaşamayı zorlaştırır, zorlaştırıyor. Özellikle statükonun kurulu düzenin İslam'ın ölçülerini gözetmeden düzenlendiği ortamlarda İslam'ı yaşamanın zorlaşması tabiidir. Böyle durumlarda dahi Müslüman İslam'ı yaşamaya çalışması beklenir Müslüman'ın. Ama yine böyle durumlarda hem yaşamamak, belki yaşayamamak hem de ...yaşamamaya gerekçe üretmek gibi bir psikoloji oluşuyor. İnsanın nefsi, hevası da bir anlamda bu dışarıdan İslam'ı yaşamayı zorlaştırmaya zemin hazırlıyor. Mesela şu tarzda gerekçeler seslendiriliyor. İslam bu çağda bu kadar yaşanır. Yaşayamıyoruz, ne yapalım? İslam bu çağda böyle yorumlanmalı gibi bir takım sığınma alanları oluşturuluyor. Ne dersiniz bunu İslam Müslüman ilişkisinde bir problemli alan olarak görmeli miyiz? Bismillahirrahmanirrahim. Hocam isterseniz şu meşrulaştırma kelimesini bir açalım da. Evet. Yani sözlüğe muhtaçız. Ben az sonra olalım. gelecektim ama yani oradan e, tabii söze şey yaptık. Meşrulaştırmalar diye başladık. Evet, buyurun. Meşru şeriatlaşmış şey demek. Evet. Meşru şeriat bu meşrudur, gayri meşrudur. Evet. Sözlüğün aslına dönüldüğünde şeriat'a uygundur. Şeriata uygun değildir, değildir. gayrimeşru ilişki evet. şeriata uygun olmayan ilişki, i̇lişki demektir demek. Şeriatlarına kastettiği başka tabi evet. kesin Meşrulaştırmak bu anlamda bakıldığında Bir insanın Allah'ın dinine bir şey sokmasıdır Dolayısıyla meşrulaştırma Yani, yani şöyle bir şey meşru olmayan bir şeyi meşru. meşrulaştı evet. Çünkü meşru meşrudur zaten Zaten, zaten evet. meşrudur Mesela yani en basit ve yaygın bir örnekten isterseniz yola çıkalım Sigarayı meşrulaştırma ne demek evet. Yani sigara helaller, serbestler, mubahlar kategorisine girecek demek evet. Yahut da mesela işte dövme, zulmetmeyi meşrulaştırma ne evet. demek yani dövmek suçtu, zulüm suçtu. Suç olmaktan çıkacak demek. Mesela faizi meşrulaştırıyorsun. Evet. Yani faiz Allah'la, peygamberiyle savaşmaktı. Meşrulaştırıyorsun. Savaş konusu olmaktan çıkıyor. Evet. Dolayısıyla meşrulaştırma diye bir başlık açtığımız zaman Allah ve kulun durduğu yerler hatıra gelmesi gerekiyor. Kulun kulluk sınırlarını Aştığı halde aşmadığını iddia etmesi evet. Meşrulaştırma budur Önce bir sözlük evet. açılımı evet. yapalım istiyorum Bir başka meselemiz de üstadım Bu sözlerimize başlamadan önce insanız, insan olarak Eğitilerek Hayatımızı öğreniyoruz ve uyguluyoruz Kaşık tutma bir eğitim konusuydu da bunun okuluna gitmeden annemizi göre göre öğrendik. Evet. Bazı şeyleri okula gitmeden tabiatın akışı içinde seyrediyoruz. Etkilenen, etkilenince aynısını yapabilen birisiyiz. Bardağı tutup kaldırmayı eğiterek bize öğrettiler aslında ama okulda değil annemizin görerek, kucağında görerek öğrendik. Evet. Benim çok önemsediğim bu açıdan çok önemsediğim bir söz var hocam. Atalarımızdan deniyor ya birisine 40 gün deli deyince deli olurmuş. Hı hı. Bu psikolojik olarak bilim adamları bunu kaç cepheden ele aldıklarını bilmiyorum ama bu bir eğitim konusu aslında. Yani evet. akıllı bir insanı bile öyle olduğuna inandırabiliyoruz demek ki. Evet. El hakikada bu. Pek çok anne babanın da hatası bu oluyor bu. Çocuğa ufak tefek yaramazlıklarından dolayı sen hayırsızsın, senden hayır görmüyoruz diye diye öl olmasını evet. sağlıyor. Biz bir eğitim üzerinden hayat süren, e, görünce taklit eden e, mahluk olduğumuz için bu meşrulaştırmalar kötülere refleks göstermeme kötülüğe karşı direnci kaybetmenin de ürünü oluyor aynı zamanda. Bunu da Tıpkı meşrunun sözlük anlamı gibi bir açmamız lazım yani dün fırtınalar kopardığımız şey bugün neden bizim e, kabul edilebilirler makul, haline geliyor evet. Allah rahmet eylesin Timurtaş Hoca Efendi'nin hatırlarsınız vazlarında evet. böyle e, alevli çıkışlar Hı -hı. olurdu mesela Hacı Efendi banka reklamı olan bir bankın üstüne niye oturuyorsun hmm, ee, gibi. Yani sokakta parkta filan bankın reklamı olan bir oturağa oturulur mu Müslüman? Onu sorardı. Demek uzun. ki 70'li yıllarda bu hassasiyet varmış. Yani evet. bir bank bankaya aitse ona oturulur mu? Evet. Gibi. Onunla bu kadar yakınlaşmayacaksın bile gibi. Gibi gibi. Şimdi cüzdan hangi bankanın bile sorulmuyor artık. Evet. Demek evet. ki 40 gün deli diye diye bir deliliği benimseme evet. tarzında böyle bir örnek olarak. Haşir neşir olmuş. Evet çok güzel. Haşir neşir olmuşuz gibi evet. bir şey ortaya çıkıyor. Bir üçüncü bu konulara girmeden önce. Üçüncü konuda dinimiz İslam'ın emirleri, yasakları yani Allah'ın Müslümandan istediği şeyler azimetler dediğimiz şeylerdir. Bir de Allahü Teala'nın kul yapamadığı zaman, sıkıştığı zaman gevşettiği noktalar vardır. Hmm. Buna da ruhsatlar ruhsat deriz. denir. evet. Dinin bütünü, orijinali azimettir. Evet. Azimet dediğimiz şeyin içindedir. Evet. Ama Allahü Teala insanın hastalığının, sıkışıklığının, dertlerinin olacağını bildiğinden, kulunu böyle yarattığından evet. bir ruhsat payı açmıştır. Nasıl dinin kendisi azimetler yani namazın beş vakit olması, ayakta kılınması, Ramazan-ı Şerif'in orucunun tutulması bir azimetse ve bunu Allah koyduysa namazından, orucundan, faizinden, domuz etinden, alkolüne kadar dinin yasakları, emirleri arasında gevşeyebilecek, tolerans yapılabilecek bölümleri de Allah koyar. Yani ruhsat da Allah'ın çizdiği Allah çerçeve içinde. Ruhsat da evet çok güzel. Evet. Ruhsat da Allah'ın çizdiği çizgiler içinde olur. Evet. Yani ana çizgileri Allah koyacak, gevşemeleri kullar belirleyecek olamaz. Yani meşrulaştırmalardan farklı bir. Ya işin e, meşrulaştırma. Evet. Neye dedik? Kendi kendimize bizim yeni icatlarımızda dine sokma, sokma olarak dedik. Ola, evet. Bu üç temel prensibi koymak istiyoruz. Evet. Meşru ne demek? Yani ruhsat meşrulaştırma alanı değil. Değil. Evet. Yani Allah'ın evet. izin verdiği alan. Ruhsat zaten var vardı. Vardı evet. Mesela faizi hep örnek verelim. Şimdi işte çok canlı olduğu için faiz Allah'la savaşmaktır. Kur'an öyle bu diyor. Bu açık evet. Kur'an bunu söylüyor. Evet. Bilin ki Allah'la savaşıyorsunuz. Evet. Bu kadar büyük bir evet. suç. Ama faize de ruhsat kapısı açıyor allah Teala. Aç, sefil mesela kanser ameliyatı olacak. Hastane ağır para istiyor. Evet. Avrupa'da işte bizde parasız yapılıyor ameliyatta diyelim. Avrupa'da ağır para istiyor. Üç ay ömrün kaldı veyahut da getir şu kadar bin euro deniyor. Evet. Bu euroyu bulması mümkün değil ama bir banka veriyor bunu. Evet. Ruhsat var burada evet. Yani Allahu Teala e, Azimetleri Tayin buyurduğu gibi Ruhsatları da tayin buyurmuştur evet. Dolayısıyla Müslümanlar bir konsey grup Günün birinde evet. e, Biz oturup Bu e, ruhsatlarımızı kendimiz Belirleyelim demelerine ihtiyaç yoktur Zaten ruhsatlar verilmiştir Yani bunun uzayabileceği bölümler Gevşeyebileceği bölümleri zaten Tayin etmiştir Allahü Teala O zaman yani Ruhsatların sınırıyla Meşrulaştırmaların sınırını Heh. Ayırmak gerekiyor evet. Şu anda bizim Yapmamız gereken şey evet. Namazın farzlarını öğrendiğimiz gibi Hastanın nasıl namaz kılacağını da Öğrenmemiz evet. söz. Evet. Yani allah Teala bir yerde ruhsat koyduysa O ruhsatları da Bilmek gerekiyor Bunu tabi insan niye kullanıyor Bu ruhsatı iman meselesi bu Niye evet. kullanıyor niye kullanmıyor Ayrı bir konu biz azimetler yani Allah'ın temel emirleri ve yasakları Ondan sonra da ruhsatlar Yani Allah-u Teala'nın bu temel emir ve yasaklarında Gevşeme yapabileceğimiz Kolaylık alanları Kolaylık alanları işte mesela yolculuğa çıkan Ramazan-ı evet. Şerif orucunu e, Tutmaması Tutmuyor, gibi, bilmesi gibi Şimdi, evet. Bir örnek vereyim burada Şimdi e, Bir şoförlük mesleği var Evet Çok da yeni bir meslek değil bu Tabi Eskiden de kervancılar kervanlar, vardı. Mesela. Evet. Kervancı var yok. Sadece kervanlar yoktu. Adam altı gitmiyordu belki ama. işi kervanı yönetmek olan insanlar vardı. Evet. Yani o yolları biliyor Hı -hı. çölleri. Şoför falan. gibi. Ha, tıpkı şoför gibi. Evet. Şimdi çok basit bir misal. Oruç Allah'ın en büyük beş emrinden biri. Ve Ramazan-ı Şerif geldiğinde tutulacak. Bir şoför seferidir. Evet. Şehirler arası çalıştığında. Hep seferi gibi. Ee, adamın izni de Ramazan'a rastlamıyor. Evet. Doğal olarak şöyle bir soru sorabilir miyiz? Ya bu adam emekli oluncaya kadar oruç tutmayacak mı? Tutmayabilir. Evet, Allah o ruhsatı tanımış. Ha, tanımış. Şimdi bu bir meşrulaştırma değildir. Değildir. Meşru çizgileri koruma ve kullanmadır. Evet. Peki... Bu adam ömür boyu oruçsuz mu geçirecek? Yahu Allahu Teala'nın tanıdığı ruhsat suç değildir ki. Tabii. Emri mübarekse ruhsatı da mübarek mübarektir. Hadis-i evet. ne buyuruyor. Yani Allah verdiği ruhsatları kullanmanızdan doğuşlanır diyor. Üstelik ben mesela uzun yol araç kullanan, bilhassa yolcu taşıyan şoförlerin Ramazanda oruç tutmamalarını söylüyorum. Can taşıyorlar çünkü. Evet. Ya yani onun küçük bir susuz kalması, gözünün dönmesi cana mal oluyor ramazan Şerif'te Müslümanların ülkelerinde kazalar artmamalı evet, gibi evet, söylüyoruz. Tabii ki. Bu çok önemli bir nokta. Yani üçüncü bahsettiğimiz Allah'ın çizdiği çizgiler ve gevşettiği noktalar belli zaten. Ve esasen bütün mezhepleriyle fıkıh ele alındığında bu ruhsatlar büyük bir nimet olarak duruyor kulların önünde zaten. Evet. Bir tür bu ruhsat kullanmayı bilmediğimizin kaçamak işlere sevk ediyor bizi. Bir, dördüncü noktam daha var üstadım Ondan sonra, Ondan sonra e, alanımıza girelim, girelim. Evet. E, Şimdi Bizden önceki ümmetleri Allah örnek olarak önümüze koyuyor Yahudiler evet. Hristiyanlar Onların evet. elinde de kitaplar vardı Evet. Yani Yahudiler Nihayetinde Tevrat, Tevrat isimli de. bir kitabın Ümmetiydiler evet. Ve peygamber Vardı başlarında Yani Allah'ın gönderdiği ölçüler onlara da ulaştı Ulaştı üstelik de Bizim peygamber efendimizden sonra Sallallahu aleyhi ve sellem emanet Ebu Bekir'e kaldı Peygamber olmayan birine evet. kaldı Bu melun Yahudilere Günübirlik peygamberler geldi evet. Ebu Bekir'e de ihtiyaçlar olmadı aslında Yani peygamber vardı doğrudan Allah'ın görevler Yani dediği. bir sahabe Ebu Bekir Ömer'in elinde değildiler Evet Yani biz bu ümmetin büyüklüğüdür ki Ebu Bekir peygamberin emanetini Olduğu gibi aldı ve Korudu elhamdülillah, evet, elhamdülillah. Yahudiler <gülüyor> e, Musa aleyhisselamdan Sonra e, Bir peygamberle devam ettirdi Yuşa evet. aleyhisselam mesela geldi evet. Musa aleyhisselamdan hemen sonra Yuşa aleyhisselam Yönlerinde geldi elçisi Bir vardı. peygamberi vardı kitap gelmedi o evet. peygambere Ayrı bir konu Şimdi buna rağmen Buna rağmen e, Bu meşrulaştırmanın en canlı, Kur'an'la e, sabit, e, Kur'an'ın anlattığı, Kur an bir... anlattığı şeylerden birisi ve çok bariz bir örnek, apaçık bir örnek bu. Evet. Bu adamlar meşrulaştırma dediğimiz şeyi, Kur'an-ı Kerim ne diyor? Tevrat'ın kelimelerine yer değiştirdiler, onu buraya bunu buraya koyarak, keyiflerine uygun bir iş yapmaya çalıştılar. Evet. Balık yasağı varsa balık yasağını oltayla değiştirmeye çalıştılar. Evet. File attılar, fileden sonra filan gün yasağını deldiler. Meşrulaştırmanın en kötü örneği Tevratla oynayan Yahudilerdir. Evet. İncille oynayan papaz Hristiyanlardır. Evet. En kötü örnek ama ve onları Kur'an değil mi? Rab yerine koymak olarak. Tabi bu meşrulaştırma işlerine geldiği için de evet. meşrulaştırmayı yapan haamları, papazları kutsallaştırdılar. Neden? Evet. Uygun papaz, uygun evet. yani piyasaya uygun haam. Evet. Gönül kırmıyor, zengini üzmüyor, kadını üzmüyor. Ee, Demek gençlere... ki bu meşrulaştırmanın en... Şeyini Din adamları yapıyor o dönemde Balık baştan kokuyor diyelim isterseniz sonkan. Balık evet. baştan kokuyor evet. Baş, Yani din adamı Bizim şeriatımızda yani din adamı olmaz evet. Herkes dinin adamı Belki da Sade insanlar da onlara bakarak e, Meşrulaştırma Hocam, zemini arıyorlar Hocam e, Lazikiye'de yaşayan e, Bir Yahudi Cesaret edip Tevratla oynayamaz ki evet, Çarpılırım yani, diye korkar evet. Kudüs'teki Yahudi oynadığı için Tevrat'la Laziki'deki yani o papazı hahamın oynadığı oyun oraya bir sel olarak gitti. Evet, evet. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim onları rap edindiler deyip büyük vebali onlara yüklediği zaman Kur'an-ı Kerim bir haham bir papaz sadece kendisini kaydırmadı ki nesil çekti arkasından. Evet evet. O, Mesela alkolü düğünde kullanabilirsiniz Diye bir ruhsat getirdik Damada izin verdi İnsanlar bunu piyasaya yaydılar evet. Gibi yani böyle evet, bir örnek evet. yok Elimizde Dolayısıyla meşrulaştırma Yani bizim çağdaş olarak Önümüze çıkan e, Ama şeriatımızın esasen yok saydığı şeyler e, Bizim tarafımızdan var Bunu da dine koyuyoruz Değiş sürecimiz Maalesef Bizden önceki ümmetlerin ayağının kaydığı şeydir. Evet, çok önemli. Bu çok önemli bir nokta hocam. Şöyle önemli. Tevratı aldım sizden. Değişi Allah'ın. Evet. Kaldırdım bu dininizi değişinin nedeni bu meşrulaştırmadır. Evet. Dini yaşamamak değildir Yahudiliğin kaldırılma nedeni. Yani bir nesil geldi, Yahudiliği yaşamıyorlar. Onun için kaldırmadı Allah Teala. Evet. Yahudiliğe meşru yeni şekiller Sokmaya evet. çalıştıkları için, tevratı bozdukları için. Ya yani tevratı ilave yaptı. Evet, ayetlerini bozdukları ya da ilave yaptıkları Elhamdülillah için Elhamdülillah bizim ümmetimizde bu olmadı. Elhamdülillah evet. olmayacak. İnşallah. da Ebu bu bekirleri bitmeyecek bu ümmetin çünkü. Biri gelecek, ben bu göklerin altında duramam Allah'ın kitabı uygulanmazsa diyecek mi? İnşallah. Evet. İnşallah. Ama. Bu çok önemli bir, yani bir cihat noktası mı bakacağız, tefekkür noktası mı bakacağız, hangi isimle bakarsak bakalım çok önemli. Çünkü Tevrat'ı kaldırdım, evet. Yahudiliği de nesk ettim demesinin sebebi allah Teala'nın insanların namaz kılmamaları, oruç tutmamaları değil, Yahudiliği yaşamamaları değil, evet. Yahudiliğe beşeri bir şekil kazandırmalarıdır. Evet. Çünkü Yahudilik ilahi idi. Evet. Allah'tan gelmişti Tevrat Allah'tan geldi İnsan kalemi Tevrat'a girdi İnsan açılımı Yahudiliğin içine girdi Böylece Allah'ın dini Olma meziyetini kaybetti Yahudilik evet. Ondan bir kaç zaman sonra da Aynı akıbet Hristiyanlığın ve İncil'in başına, başına geldi, geldi. Evet. Şimdi Dördüncü nokta olarak da Tespit edip demek istiyoruz ki Bizim ümmetimiz Kur'an'ın başına İslam'ın başına Böyle bir felaket getirecek bir hata işleyemez işlememelidir Çünkü bu Dinin kaldırılıp Yerine orijinalinin getirilmesini Gerektirecek çapta büyük bir suçtur Sıradan bir olmayacak. suç değil Aa, Asla olmayacak neden ha. Çünkü Allah'ın dini Evet peygamber efendimizden sonra bir peygamber emanet edilmedi ama O peygamber için göklerle yeri birbirine katacak kadar heyecanla Samimi dinine sahip Ebu Bekir e emanet edildi bu din Kıyamete kadar da Allah'ın Ebu Bekir gibi dostları bitmeyecek İnşallah Adları evet. başka bir şey olacak Kur'an Kur olarak Koruma altında koruma Allah'ın Allah Allah evet. koruması Neden Allah Tevrat'ı böyle bir koruma altına almadı diye bir soru sormamıza gerek yok ...kaderi ilahisi Allah'ım yani, böyle... ...böyle yani, takdir etti... ...milyonlarca Yahudi'yi nasıl imtihan edecekti Allah... Evet. ...o zaman şeytan da çıkarmaması... Yani, ...gerekir yani. mi diyecek... ...yani bu bir imtihandı... ...yaklaşık 3000 sene... ...insanlar bu imtihana maruz kaldılar... ...kaybettiler bu imtihanı... ...Davut aleyhisselam gibi peygamberin bile kıymetini bilemediler... ...Süleyman aleyhisselam gibi peygamberin... ...kıymetini bilemediler... ...İsa aleyhisselam gibi peygamberin... ...kıymetini bilip peşinde toparlanamadılar... ...dolayısıyla allah Teala kıyamet günü yarattığında bu kullarını meçhul bir dosya üzerinden değil, binlerce sene izlenmiş dosyalar üzerinden yargılanacak evet, evet, Yahudiler ve evet. Hristiyanlar. Dolayısıyla hık etmeye, itiraz etmeye asla e, hakları olmayacak. Hakları olmayacak. Evet. Bize dört, gelirsek hocam. Bu dört noktayı tespit <gülüyor> evet, edelim. çok temel Meş bir çerçeve. Yani meşrulaştırmaya... Ee, çünkü buradaki müsaade ederseniz tekrar bir, bir dakika özetleyeyim. Meşrulaştırma, şeriata ilave etme evet. anlamına geliyor. Adına hangi şeyin üzerinden bakarsak bakalım. İki, biz insanız, insan olarak e, bir taklit hastalığımız var. Taklit sayesinde de öğrenip yaşıyoruz evet. zaten. Dolayısıyla 40 gün bir insana deli dediğimiz zaman delirdiği gibi meşru diye bir şeyi 40 defa bir insana göstermek de sonunda Meşru olabiliyor. Evet. Aman dinin önünde duranlar çok hassas olmalıdırlar yani. e, diyoruz. Evet. Aman anne baba çocuğuna karşı çok hassas olmalıdır diyoruz. Aman bir vakıf başkanı, bir cemaatin bir grubun önünde duran abi, büyük efendi, halife neyse. Aman dikkat etsin, o sakın sol elle bir bardak su içmesin. Evet. Çünkü bir abi, bir hoca efendi kazara sol elle bir bardak su içse sağ halifeşli bile olsa. Sol eliyle su içmek meşrulaşacak Meşru çünkü, gibi çünkü geçecek, insanlar yani. 40 gün deli deyince delirdikleri gibi 40 defa bir hatayı görünce onu meşrulaştırıyorlar. Evet. Üçüncü noktamızda dedik ki azimet ve ruhsat diye bir nokta var. Azimet Allah Teala'nın temel çizgileridir. Ruhsat da o çizgilere açtığı genişlik kapılarıdır. Evet. Aslını baki tutuyor, kaldırmıyor. Ama kul yolculukta, hastalığında, sıkıştığında, borca düştüğünde açabileceği toleranslar yinedir. Dolayısıyla Allah temeli koyduğu gibi toleransları da koymuştur. Hoca efendilerin, imam azamların tolerans koyma hakkı yoktur. Evet. Ebu Anif ve rahmetullahi aleyh dinin toleransı bölümlerini keşfeden birisi değildir. Çünkü tolerans dediğinin kendisinde var zaten. Yani kendisinde olanı söyleyen Kendisinde olanı keşfedip evet. Bu o bölümden midir? Bu bölümden midir diye çalışma yapan evet, biridir değil. Evet, Müjdehit evet. din koyan biri değildir Din üreten biri değil Dine ilave koymak da değildir Dördüncü nokta olarak da e, Tespit ettik dedik ki Bu meşrulaştırma Yani aslında olmadığı halde dinin Bu da dindendir diye Algı geliştirmek Basit bir suç değildir Bizden önceki Yahudiliğin Hristiyanlığın kaldırılıp yerine İslam'ın getirilmesinin nedenidir bu. Ee, Yahudiler bilhassa dini unutmadılar hiçbir zaman. Hristiyanlıkta din unutulduğu zamanlar oldu ama Yahudiler deyim yerindeyse onların sözlüğünün icabı olarak hep dinde artılar. Evet. Hala da din din devleti yaşıyor adamlar diyor Evet. Büyüğü. Evet. Ama Yahudiliğin cinayeti Hristiyanlığın cinayeti kendi kafalarından bir kelime bile olsa Allah'ın kitabına ilave etmeye cüret göstermiş olmalarıdır. Evet. Bu çok büyük bir Allah'ın kitabı olmaktan çıkmışlar. Bir harf ilave ettiğin evet. zaman, evet. bir kelime ilave ettiğin zaman Allah'ın kitabı olmaktan çıkar. Çıkıyor. Evet. Çünkü Allah'ın kitabı olduğu gibi Allah'tan Geldiği şekli koruduğu zaman Allah'ın kitabıdır evet. Öbür türlü içinde Allah'tan sözler bulunan kitap, kitap haline gelir geliyor. Din içinde geçerli bu Bu sebeple Kur'an'ımız Allah'ın e, haramlarından birini yok saymayı Mesela zinayı yok yasak değil demeyi Büyük bir cürüm Allah'a kaldırmak kabul e, ettiği e, gibi Ve imanın dışına çıkmak e, Atıyorsun helale Haram demeyi de bu suç içinde görüyor allah evet. Teala. Mesela inek sütü haramdır diyenle, alkol helaldir diyen aynı günah sahibidir Evet. İnek Yok sütüne mi? Allah helal dediyse, kul çıkıp haram diyemez. Evet. Çünkü her ikisinin Helali de... Helali haram yapmakta, haramı helal yapmakta yani aynı faiz, suçun içine geliyor. Faiz haramdır, buna helal diyen kafir olur diyoruz ya, evet. Ticaret haramdır dese birisi aynı suçu işlemiş oluyor. Evet, evet. Yani... Negatifi pozitif yapmakta suç, pozitifi negatif, negatif yapmakta ne, neden ama? Çünkü bu kulun çizgisini aşmasıdır. Evet. Kul çizgi aşıyor. Ölçü koymak kulun işi değil. Kulun işi değil. Evet. Çok güzel. Kulun işi değil. Kulun vazifesi peki demektir. Evet. İtaat etmekti evet. becerebildiği kadar. Kul da kendi bireysel olarak veya işte toplum olarak, parlamento olarak neyse artık Toplanıp bir meclis, vakıf, konseyi toplanıp şeriat koyuyorlar, meşrulaştırma yapıyorlar olduğu zaman cinayet başladı demektir. Evet. Allah muhafaza buyursun. Bunun için kul haddini bilecek, önceki ümmetlerin başına gelen büyük felaket Allah'ın dinine yenilik ilave etme, bazı şeyleri meşru kabul etme, meşru değilse bile bundan sonra meşrudur demenin, o dini toptan Allah'ın kaldırması kadar, nesk etmesi kadar ağır bir suç ihtiva ettiğini, böyle bir dosyanın içinde durduğunu bilmeli. Elhamdülillah Kur'an'ımızın başına böyle bir felaket gelmeyecek. Gelse 1400 senedir kaç yüz defa böyle komplolar oldu. Kur'an'ımız ilk günkü tazeliyle evet. duruyor elhamdülillah. elhamdülillah. Ama Kur'an'ın başına böyle bir şey gelmez. Ümmeti Muhammed topluca imha olup gitmez. Fakat kopmalar olabilir. Hocam isterseniz o kopmalar, meşrulaştırmalar, böyle bir hastalığın bizim bünyemizde ne kadar varını e, az kısa bir tamam. süre sonra e, tamam. konuşalım. Tamam. Değerli dinleyiciler, e, İslam'dan Hayata Ölçüler e, programına devam edeceğiz kısa bir aradan sonra.